İntizarınla çöller deli ve divaneydi. Firkatin bir kor idi, alev idi dilecan. Sana delicesine sevdalı kum denizi gelse de anlasa bir mümkün olsa dilecan. Nasıl yandı kavruldu, nasıl döndü çölecan. Rüzgar yanık bir neydi, ağlayan, uğuldayan. Gam yüklü teraneydi, sensiz eylerdi daim, sahralarda nalecan. Böyle bir intizarla kavrulurken bu sahra, kumlarda bir heyecan. Alemler buldu bir can, hayat geldi sümbüle, ıtır geldi gülecan. Dindi yangını birden kızgın kurak çöllerin. Ve o rüzgar, o rüzgar estikçe serin serin kalbi güldü toprağın ve bütün alemlerin. Ve bu mesut müjdeyle öyle ki koptu birden alemde bir velvele. Şafaklar döndü güne, kainat buldu bir can, kullarda bir heyecan, gül pembe bir gülşenden... Yepyeni pırıl pırıl bir gün doğdu Çölecan. Hey bağrı yanık sahra Şimdi yıldızlar çiçek Geceni süsleyecek Nur içecek badiye Çöle o geldi diye Gökte mehtap nur olur Vadiler dolu dolu ışık ışık seylabe Mehtap artık göklerden yere akan şelale Süzülür mâverâdan gönüle akar nurdan en paslı katler bile olur bu dem billurdan kavuşur çöller bugün o gül kokan yelecan Madem ki alemlere doğu verdin gün gibi ay batsın hicabından doğmasın gecelere gün sönüp gitsin ve dönsün kandilecan Nurun senin ey nebi öyle acep bir nur kim gün ona can vermeye koşan bir pervanecan Ve sen bir dolunay'sın ashabın etrafında halka halka halecan Yollarda sen aheste Yürürken beste beste, yürürken şiir şiir, yollar da şiirleşir. Bu seler kondururdu ayakların çöle can. Ve o şukufeleri rüzgar okşardı her an, senin elleriyle can. Sahranın ipeğine o billur ayakların nakışlar kondurdukça, can gelirdi çöle can senden diye hep senden diye rüzgardaki helecan kullar mütebessimdi narin yumuşacık ve billur ayaklarına ve o günden bugüne esen bu deli rüzgar senden bir soluk almış ve o kutlu nefesi dağıtmış ıtır diye karanfile sümbüle alemtırınla dolmuş ıtrın sinmiş güle can. Sahra sıcak ve kurak, feyzin yudumlayarak, dindirir hasretini, kavuşurdu suya can. Bir zaman intizarın kavurduğu çölleri, şimdi firkatin yakar. Hasretin alev alev, sahrada bir şule can. Rüzgardaysa bir figan Serseri ve derbeder uuldar zaman zaman Sensiz eyler nalecan, Bir şefaat umudu Kevserin yudum yudum Rahmetin sağanak sağanak Yüreğime dolacan Seninle bir can olsam Bir can katsan cana can Mücrim olsam da bir gün Mümkün müdür sılacan istemem azatlı Sana olam kölecan Sensiz bu alem zehir Ya ukbadan olacan Rahmetinden bir damla bekleyen çöl gibiyim Ruhum kurak bir sahra Derbeder ve serseriyim Gülşeni gönlüm sensiz Kuruyor sessiz sessiz Rahmetinden bir feyiz Saçmazsan nola halim, ümit güllerim susuz, korkarım ki solacan, ümit güllerim susuz, korkarım ki solacan.